Her yıl Kur Kurban Bayramı'nda tabi kesilen kurbanı e, insanlar soruyor kimin için kestiniz evet. veya kimin adına kestiniz diye soruyorlar. Ben kendim adına veya kocam adına kestim evet. veya bu kişi erkekse eğer hanımım adına kestim diyorlar. Evet. Bu noktayla ilgili yani bir evde bulunan farklı farklı kişiler üzerine de e, kurban ona niyetlenerek kesilir mi hocam? Evet. Şimdi şunu ifade edelim. Kurban mali bir ibadettir, zekat mali bir ibadettir, fitre mali bir ibadettir ve bu mali ibadetlerden kimin malı varsa o sorumludur. Hı hı. Yani bir insanın mesela örnek veriyorum hanımın altınları varsa kendi altınları zekat vermekle yükümlü olan odur. Dolayısıyla erkek onun adına zekat vermesi erkeğin onun adına zekat verme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Eşin eğer kendi parası varsa 80.18 gram altını varsa... Evet. Kurban kesmekle kendisi sorumludur. Hı hı. Mesela bir evden kocanın ayrıca parası varsa nisap miktarı dediğimiz 80.18 gram altın veya ona takabül eden bir parası varsa hı hı. eşin de hanımın da ayrıca böyle bir parası varsa o evde bu sene senin adına ertesi sene benim adıma kesilsin diyemez insan. Evet. Her birinin ayrı ayrı bu vazifeyi yerine getirmesi lazım. Hı hı. E, dolayısıyla mesela bir erkek bu sene karımın adına kesiyorum diyorsa eğer kendisi zenginse ayrıca kendisinin de kesmesi evet. lazım. Dolayısıyla senin adına benim adıma değil, kimin malı varsa, kimin parası varsa bu ibadette yükümlü olan odur. Böyle bilmek lazım.